Çöküntünün anlamı bir yerin içine girip kaybolmasıdır. Ayette şöyle geçmekte ve بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضُ Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Yani فَخَسَفْنَا, yerin dibine geçme, has olma manasında ayette bu şekliyle Kasa Suresi 81'de geçmektedir. Kıyamet alametlerinden olan üç büyük çöküntü büyük alametlerin içinde geçmektedir.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 bu hadis sahih Müslim'de fiten ve eşretü s babında geçmekte. Yani fitneler ve kıyamet saati. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Seyekûnû ba'di khasfun bil meşrik ve khasfun bil mağrib ve khasfun bi ceziret arab. Kultu ya Rasulullah alayhi ve sellem ay yughsafu bil ard wa fiha as-salihun qala sallallahu alayhi ve sellem idha akthara benden sonra doğuda bir çöküntü batıda bir çöküntü ve Arap Yarımadası'nda bir çöküntü olacaktır Ümmü Seleme radıyallahu anh diyor ki bunun üzerine ben dedim ki ya Resulullah Aişe etveselam içinde iyi kimseler varken yer çöker mi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Orada yaşayanlar kötülükleri çoğaltırlarsa çöker. Yani fuhuş ve ahlaksızlık artarsa yer üzerinde salihler olduğu halde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 Bu sözümüz Taberi'nin tefsirinde geçiyor. Yine Kurtubi'nin tefsirinde ve İbn Kesir'de geçmekte. Abdullah bin Mesud ve seleften bir grubun görüşüdür. Onlara göre Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve yalanlayan Kureyş ehli gökte duman görmeye başlamıştır. İbn Mesud radıyallahu anh, diyor ki: "Mada 5, mada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 yakalarını bırakmayacaktır. Bu da Kureyş inkarcılarının Bedir'de başlarına başlarını gelen, başlarına gelen öldürme ve esir edilmeleridir. Yani onların yakasına yapışan azap anlamında elbat badşatul Kubra ve El-Lizam yani onlara ilzam edilmiş başlarına gelen musibetler. Dolayısıyla Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu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 türlü görünenlerden de değilim. Saat 86. ayeti okudu. Kureyş, İslam'ı kabulde, ağır davranıp geri kaldılar. Bunun üzerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onlara beddua etti. Ve, Allahu'mma a'inni aleyhim bisab'in, sabi Yusuf. Ey Allah'ım, Yusuf Nebi'nin,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 Şimdi bu az önce ifade ettiğimiz gibi bu konuda ihtilaf edildi dedik. Ve Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ettiğimiz, naklettiğimiz bu haber ve yine Selef'ten bir grubun e, taberi İmam-ı Teberi gibi buna katıldığını ve bu hadisenin gerçekleştiğini, bu dumanın Kureyş ehline mahsus olduğunu, dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua ettiğini, Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladıkları zaman,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 Dumanın kapıya kadar gelmesinden korktum. Ve sabaha kadar hiç uyumadım dedi. Hadisine Taberi'de geçiyor. Taberi tefsirinde ve İbn Kesir'de geçmekte. İbni Kesir Rahim'in Allah diyor ki, Bu haberin isnadı, Bu ümmetin en derin alimi Ve Kur'an'ın tercümanı İbn Abbas radıyallahu anh'a kadar sahihtir. Bu aynı zamanda,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 açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Yani öyle bir duman ki apaçık olacak ve herkes onu görecektir. İbn-i Mesud tefsirine göre ise bu duman sıkıntı ve açlığın şiddetinden insanların gözleriyle göreceği bir hayaldan ibarettir. Ancak Allah subhanahu ve teala insanları bürüyecektir buyurmaktadır. Yani herkesi kapsayıp içine alacaktır. Şayet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 ve Vesselam'in aklında tuttuğu şey ise az önce bahsi geçen Duhan Suresinin onuncu ayetiydi. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle ayetiydi. Dolayısıyla Fertakib umre ta'ti sema'u bi duhani mu'bin ayetini tutunca ve Vesselam o da duh diyor. Ancak burada biliyorsunuz değişik yorumlar yapmıştık. Bir demiştik ki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 bazı alimler, bazı alimler bu iki görüşü birleştirerek mesela Kurtubi'rrahmanullah'ın et-tezkirede 655. sayfada yine Nevevi'nin Müslümi şerhinde bu iki görüşü birleştirerek yani İbn Abbas'la İbn Mes'ud'un görüşünü anh, birleştirerek iki tane duman olduğunu, bunlardan bir tanesinin görüldüğü, diğerinin dâhir zamanda görüleceğini söylemektedirler. Kureyş'in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 İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın yanından ayrılmazdı. Yani tabiindendir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın yanından ayrılmazdı. Tefsir ilmini ondan almıştır. Yani kaynağından almıştır gerçekten. Kur'an'ın tercümanı olan i̇bn Abbas'tan bizzat tefsir ilmini almıştır. Ümmet imamlığı ve hüccetliği konusunda görüş birliğine varmıştır. Ee, Allah ona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 bu dumanın görüldüğü de olmuştur. Özellikle İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan gelen rivayetler bu şekildedir. Resulullah ve vesselam'dan her iki konuda da gelen rivayetler doğrudur. Dolayısıyla burada da İbni Cerir tabeli tefsirinde bunu haber veriyor. Yani ney? bu iki dumanın arasını, arasını cema ediyor.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 baderu bil a'mal 6 ve duhhan Altı alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal ve duman. Allahu Teala Allah ve selam şöyle buyuruyor. 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Bunlar eddeccal ve duhhan yani deccal ve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 haber veren kimseydi çünkü Allah Azze ve Cellemi çokça dinledi ve hatta o diyordu ki Allah Azze ve Cellemin haber verdiği kıyametlerde benim kadar bileniniz yoktur çünkü bir gün Azze ve Celle bize fecir namazını kıldırdı sonra Aze ve Celle bize hutbeye çıktı ve öğlene kadar yani salat zuhur gelinceye kadar bizlere kıyametin alametlerini anlattı sonra indi bize Salat Zuhr'u kıldırdı yani öğlen namazını sonra tek ayet vasılen çıktı udbe'ye ve ikindi vakti gelinceye kadar e, Salatul Asır gelinceye kadar kıyametin alametlerini anlattığı indi e, Asrı kıldırdı ondan sonra tekrar çıktı Salatul Magrib gelinceye kadar yine kıyametin alametlerini bizlere anlattı diyor e, e, Huzeyfəladdin Allah'ın ve diyor ki ben öyle ki diyor bazı alametleri unuttum ancak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 Büyük alametleri sayarken bunların içerisinde duhân, yani dumanı da saymakta. İbn Cerir ve Taberani Ebû Mâlik el-Eş'arî, Ebû Mâlik Eş'arî e, radıyallahu tehâ ve şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. İnne rabbakum anzarakum selâse. Ed-duhâne yâkhuzul mü'min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 Yapacağız. 10 dakika sonra e, güneşin batıdan doğması bahsini inşallah işleyeceğiz. Herhalde abi bugün bana sabaha kadar ders yaptırsa <gülüyor> hakkıdır çünkü e, bayağıdır bir iki haftadır ders yapmıyordum. Allah sizden razı olsun. Hâdî vallahu allâhu âlem ve sallallâhu âle Muhammedin ve alâ Muhammed. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.